İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler.